Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Paris'ten bir bağlantıyla sanatçı bir konuğum var, Büşra Tunç. Büşra hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Teşekkürler davetin için. Ben teşekkür ederim sana. Uzun süredir senin e, Paris'e gitmeni bekliyorduk. Şimdi sebebini ben açık radyo dinleyicilerine izah etmek istiyorum. Şu anda sen Paris'in merkezinde Mara bölgesinde Stan International Desart'daki Türkiye atölyesindesin. Bu atölyeye aslında 2020 yılında gitmek için başvurmuş ve seçilmiş sanatçılardan biriydin. Ama araya giren pandemi, seyahatlerle ilgili sınırlamalar yüzünden bu yılı beklememiz gerekti. Tam iki yıl neredeyse gecikmeli. Hatta haber aldığından bu yana iki buçuk yıl e, süre geçmiş durumda. Zaten bununla ilgili ne hissediyorsun onu da sana soracağım. Ama bu seferki buluşma vesileminiz geçtiğimiz yıllarda da ben Stedazer'a giden sanatçılarla dönem dönem, Açık Radyo'da söyleşiler e, yapma fırsatı buldum. Hatta pandemiden önce bu kadar e, çevrim içi teknolojiler kullanmazken e, Açık Radyo'nun Galata'daki stüdyolarından, toplanedeki stüdyolarından telefon bağlantısıyla yapardık. Ya da sanatçılar Paris'ten döndükten sonra ya da ben Paris'e gitmişken buluşup bu kayıtları gerçekleştirmeye çalışırdık. Seninle ise biraz daha iyi bir teknolojiyle bu kaydı yapmaya çalışıyoruz. E, Site Internasyonel Dezard'a bir Türkiye atölyesi var çünkü... 2009 yılından beri İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın girişimiyle 20 yıllığına Türkiye'den görsel sanatlar alanında çalışan bu alanın Çerçevesini biraz daha estetmeye de çalışıyoruz son yıllarda. İşin içine görsel sanatlar bağlamında olmakla birlikte deneysel film ve hareketli görüntü, tasarım ve mimari ve performansı da yine güncel sanat bağlamının içine girebildiği ölçüde katabiliyoruz. Bu alanlardaki sanatçılara açık bir program. Ve şimdiye kadar seninle birlikte bu yıl da tamamlayınca 45 sanatçı ağırlamış olacak. Ve yeni döneminin yani 2023 yılının da başvurularını açtı. Buradan en son tekrar onu duyururum ama programı hemen başında da anons etmiş olayım. Siz de Paris'te Büşra Tunç gibi 3 ay vakit geçirmek, çalışmak, orada bir atölyede hem yaşayıp hem çalışarak 3 ay vakit geçirmek istiyorsanız 26 Eylül saat 5'e kadar İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndaki Onların web sitesindeki formları doldurarak başvuru yapabilirsiniz diyelim. Ama şuradan başlamak istiyorum. E, Büşra sen Stedezer'le ilgili nasıl bilgi sahibi olmuştun? Bu programa nasıl başvurdun, nasıl kabul edildin? O dönemden biraz başlayabilir misin? Ta 2019'un sonbaharına gidiyoruz aslında seninle. E, evet, e, araya gerçekten uzun bir zaman geçti. Başvurup seçildiğim haberini e, aldığımdan beri. Aslında dediğim gibi e, 2020 yazında burada olmayı bekliyordum. E, sitede zar açık çağrısına e, daha önce katılan e, sanatçı arkadaşlarımdan e, ve çeşitli basın e, organlarından tabii ki haberim e, oldu. E, başvuru sürecinden sonra bir mülakat E, ikinci e, kısmı oldu ve bunu da geçtikten sonra bir yıl içinde seçilen dört sanatçı arasında yer almış oldum. E, evet. Peki e, şey sanat pratiğinden biraz bahsetmek ister misin? Çünkü programın girişinde özellikle ona vurgu yaptım. Evet, e, sen tabii ki e, sanat alanında aktif üreten birisin ama aynı zamanda mimarlık ve tasarım e, kökenin de var. Bizim yavaş yavaş programı Görsel sanatlarla, kültürle ilişkili ama her zaman onun çerçevesine dahil edilemeyen nedense edilmeyen e, disiplinlere de biraz açmaya çalışmamızın bir yansıması da var senin pratiğinde. Bu çok disiplinlik görünüyor. Dolayısıyla biraz kendi pratiğinden bahsedersem bence dinleyiciler için daha yararlı olabilir. Müşra Tunç kimdir? Sanat alanında ve diğer alanlarda neyle iştigal eder? Evet. Ee, oldukça yoğun bir şekilde e, mimari üretim, e, sanat çalışmaları ve tasarım e, alanında üretim yaptığım bir pratiğim var. E, bu pratiklerin e, ayrışmaz bir aradalığı e, üretim alanımın aslında en belirgin özelliği. E, çok ölçekli çalışmayı, e, pratikler arası geçişler kurgulamayı, e, her seferinde yenilenen sistemler kurmayı önemsiyorum mimari yerleştirme, fotoğraf ve nesne üretimlerini içeren çalışmalar yapıyorum çoğunlukla. Bu mimari üretim yöntemlerinin tüm üretim pratiğime yansıdığı dil aslında kendimi konumlamakta benim için önemli bir yerde duruyor. Bir taraftan çok parçalı, malzeme odaklı fiziksel çalışmalar yaparken diğer taraftan ışık, ses ...nem, rüzgar gibi e, mekanın iklimini değiştiren araçlarla e, atmosferler kuruyorum. E, bu bakış e, mekana özgü çalışmalar e, doğuruyor benim için. Işığın e, sesin e, mekanın iklimine müdahale etmenin... ...mekanı ve mekanın deneyimini nasıl değiştirdiği ile ilgili e, çalışmalar odağımda... E, Atmosfer fikri bu anlamda çalışmalarımda önemli yeri olan bir kavram. Ee, üzerine çalıştığı mekanların tarihi ve sosyolojik referansları e, bu kurgular içinde yol gösterici olabildiği gibi e, zaman zaman da yapısal formuyla ilişki kurduğum müdahaleler yapıyorum. Ee, bu durum mekanların kendisinin fikri doğurduğu bir izlek kurmamı beraberinde getiriyor aslında. Bir taraftan da çok sıklıkla sanayi ve üretim mekanlarında bulunuyorum. Malzemeyle malzemenin dönüşümüyle, çok ölçekli üretim yöntemleri ve süreçleriyle bunları gerçekleştiren makinalarla sıkı bir bağım var. Çok ölçekli üretim derken hem büyük çapta seri üretim yapan alanlar, hem orta ölçekteki sanayiler ve bir taraftan da tekrar edilemeyen ürünlerin çıktığı küçük atölyelerden bahsediyorum. İstanbul'da bu türden mekanlarda çok sık bulunuyorum. Yani Bunların hem mimari pratiğim sebebiyle ürettirdiğim ürünler, hem de sanatla ilgili çalışmalarım için gözlem ve araştırma yaptığı mekanlara dönüşmesi, bu bahsettiğim geçişli kurgular durumunu yaratıyor biraz konvansiyonel mimarlık üretiminin dışında olmayı tercih etmemden ötürü görece uzun bir süredir yani bağımsız çalışmalar yapmaya başladığım 2013 yılından beri bu üretim mekanlarında kendi ağlarımı zaman içinde kurmuş oldum. Bu ağ içinde sanayi mekanlarına, üretim çıktılarına, malzemeye, atıklara, firelere E, hurdalıklara odaklandım. bazı araştırma projeleri geliştiriyorum. E, bu çalışmalar e, dediğim gibi bazen malzeme bazı stüktürel çalışmaları olduğu gibi e, hareketli görüntü, ses kayıtları ve fotoğrafları ve zorunlu olarak işte buluntu e, nesneleri araç olarak kullanıyor. E, örneğin sıklıkla gittiğim bir kaplama atölyesinde kullanılan malzemenin mekana sirayet ettiği malzemeler kaplanırken bütün mekanın da onlarla birlikte kaplandığı böyle her gittiğimde kalp çarpıntımı hızlandıran metal kap kaplama atölyesi. Niye önce fotoğraflayarak başladım. Son zamanlarda da zamanla oraya metal parçalar bırakmaya başladım. İki ay gibi sürelerle bekleyen E, nesneler, mekanda geçirdikleri süreyi kaydeder gibi oradaki malzemeyle kaplanıyorlar, hem hal oluyorlar. Yani bu türden e, bu örneği vermek istedim şeyi e, anlatabilmek için hem mekanı hem zamanı, hem içinde yapılan işi, malzemeyi, e, etkileşimi üzerinde barındıran sürece dayalı aslında bir bakıma performatif çalışmalar e, yapıyorum. Ee, peki peki Büşra, mekan ve atmosfer kavramlarını sıklıkla kullandın zaten. Ee, arka planın geldiğin eğitim de bunu ispatlıyor. O zaman biraz odamızı sitede döndürecek olursak hı. orada nasıl bir mekan ve nasıl bir atmosfer içindesin? Bize biraz tarif eder misin? Evet, ee, buraya gelir gelmez aslında bu, burası 3 e, ay gibi bir sürenin çok hızlı geçeceğini e, bilerek... Geldiğim ...ve çok hızla başladığım bir süreç oldu. Gelir gelmez tabii ki yaşam alanına alanıyla uğraşmaya yöneldim. Çünkü burası aslında geçici yaşam ilişkisini kurabildiğiniz... ...özellikle bizim Türkiye atölyesinden stüdyosundan bahsedersek üç aylık periyotlarla burada e, yaşamın değiştiği bir döngü e, var. Dolayısıyla e, yaşama dair e, izleri, hisleri çok da aslında barındırmayan nötr bir noktada. Benim geldiğimde e, hemen mekana müdahale etme isteğim e, doğdu. E, dolayısıyla bazı mü, e, mobilyaları hem yerlerini değiştirmek, hem yenilerini eklemek, hem burada yapacağım çalışmalarla ilgili bazı basılı kaynakları duvarlara iliştirmek, ışıkları, ışıklar rahmen derhal müdahale ederek iyileştirmeye çalışmak gibi aksiyonlarım oldu ve şu an hali hazırda iki haftayı Geçmiş e, durumdayım ve çok hızlı ilerleyen bir süreç var. E, burada e, diğer sanatçılarla ki çok büyük bir kompleks, e, diğer sanatçılarla ilişki e, kurmanızı da sağlayacak bazı e, açık stüdyolar ve bazı etkinlikler gerçekleşiyor. E, onlara katılarak bu ilişkileri kurmaya, buradaki sanatçılarla, tanışmaya ve belki de çalışma fırsatları yaratmaya çalışıyorum. Ee, şu anda böyle. Harika. Gidiyoruz. Peki planlanan 2020 yılı için bir açık çağrı yapmıştık İstanbul Kültür Sanat e, Vakfı aracılığıyla, programın koordinasyonunu yürüten e, kurum aracılığıyla. Ve aslında 2020 e, yılı boyunca senin de dediğin gibi üçer aylık periyotlarda Stadezer'da, işte Paris'te yaşayıp çalışma e, imkanı bulacak sanatçılar anons edilmişti bile. Hatta Zeynep Kayan. Pandemiden hemen önce hatta pandeminin de bir kısmını orada geçirmek durumunda kalarak Ocak-Mart dönemini yapmıştık ki Stedezer ve aslında bütün dünya bir süre kapandı ama Stedezer'ın Türkiye'den bu Türkiye atölyesine sanatçı ağırlama süreci Belki diğer başka bir takım rezidans programlarına, bu tarz seyahat gerektiren araştırma stüdyo programlarına göre daha da uzun bir ara verdi. Neredeyse iki yıla uzadı bu ara. Hatırlatmak adına e, o dönem davet edilen sanatçılardan Sevin Çalhan oldu. Senden önceki dönem hemen. Oraya gidebildi ama o da 2022 yılı yani 2020 yılının Mart ayında Zeynep Kayan biraz apar topar neredeyse programı tamamlamaya çalışırken Türkiye'ye zar zor döndükten sonra verilen aradan itibaren yani iki yıl sonra Sevinç oldu şimdi sen oradasın senden sonra sonbaharda bir sanatçı daha olacak biz de şimdi 2023 yılı için Bir açık çağrı tekrar çıktık. Seçici kurulda seni de davet eden Zeynep Kayan ve Sevinç Çağlan oğlunu da davet eden seçici kurulun aynısı bir ara vermemiz gerektiği için. Ben varım Özer Dicile, Selener Kal, İKSV'yi temsil eden Selener Kal ve Bige Örer var. Bağımsız Küratörler Aslı Seven ve Pelin Uran var. Rüçhan Şahinoğlu var aynı zamanda akademisyen. Yedi kişilik bir seçici kurul. Bu açık çağrı ile gelen başvuruları inceledikten sonra ve senin de gündeme getirdiğin gibi daha kısa bir listeyle birebir mülakat yaptıktan sonra sanatçıları davet ediyorlar. Sanatçılarla sanat pratikleri ve Paris'te yapmak istedikleri İlk projeler hayata geçirmek istedikleri proje önerileri üzerine e, konuştuğumuz konulardı. E, bu geçtiğimiz iki yıl içinde e, hayat da dünyada sanat pratikleri de eminim hepiniz için e, başka yerlere evrildi, değişti, dönüştü. Sen bundan iki yıl önce git, gitme giderken gitmeyi düşünürken neler planlıyordun? Şimdi o planlarında değişiklik oldu mu? Nasıl hissediyorsun? Bunu duymak önemli olur. Evet aslında bu araya giren süre benim burada geliştirmek istediğim proje için işime gelmiş bile olabilir <gülüyor> diyebilirim. Çünkü şöyle planlamıştım ama tabii ki her zaman olduğu gibi buraya gelince şekillenecek fikirlere her zaman açık olarak geldim. Ama e, aklında izleri olan e, bir proje e, şöyleydi. Ben e, sinema sinemayla mi, birlikte, e, mimarlıkla birlikte pardon, e, sinemada okudum. E, sinemanın e, iki dönemini e, okumak üzere tam on yıl önce e, Paris'e geldim. E, burada e, sinema ve ses eğitimi alırken geçirdiğim süre boyunca ...şehirde çok yoğun bir biçimde video ve ses kayıtları aldım. Bu kayıtlar şehrin birçok noktasından... işte ...farklı katmanlarından, yer altında metrolar, şehrin zemini... ...yüksek tepelerinden alınan, sadece şehir merkezinde değil... ...dışa doğru genişleyen alanlarda yaptığım kayıtları içeriyor. İşte gündelik insan akışları, duranlıklar... Bunları gözlemleyen, ben bunlara mesafeli gözlemler diyorum. E, bu türden böyle çok e, uzun yığına dönüşen e, bir kayıt e, verim oluştu. E, ben bunlara çok böyle bilinçli bir tercih olmayarak, kasıtlı olmayarak çok uzun bir süre bakmadım. Yani onlar benim için o an gerçekleşen ve sonradan bakmayı gerektirmeyecek e, bir takım verilerdi. Bu program haberdar olduktan ve başvurmaya karar verdikten sonra e, bu kayıtlarla ilgili e, tekrar buraya geldiğimde e, üzerine katacağım e, çalışmalar ve kayıtlarla bir e, sonuçta bir, e, bir film ortaya çıkarmak üzerine e, bir çalışmayı çalışmaydı aklımdan geçen. E, fakat e, salgın dolayısıyla İki sene yani gidemeyeceğim aşikar olunca bu kayıtlara baktım. Zaten koro salgın sırasında hepimiz de olduğu gibi bir arşive girme, arşivi tarama, hiçbir zaman zaman bulamadık için yapamadığımız bir düzenleme işine girdik. Bu kayıtlara baktım ve Eee heyecanımı çok iyi hatırlıyorum. Ee, çünkü yakın zamana kadar yani bu, bu kadar heyecan bu denli heyecanlandığım başka bir şey olmamıştı. Kayıtlar çok e, buradan biraz Şantal Ak Akerman'ın e, 1993 yılında yaptığı e, Dest Doğu e, belgeselini e, hatırlattı bana. Onu Salt Bey'olunda e, görmüştüm. Eee Orada da böyle e, çok ritmik ilerleyen e, ve sürekli akan, e, sürekli giden bir kameranın e, olduğu ve Doğu Almanya'dan başlayıp Polonya'dan, Kurayna'ya, oradan Rusya'ya geçen bir panorama, e, gündelik hayat ve sokak şehir panoraması sunuyor ve oradaki değişimleri e, gözlemlemek çok güçlü etkiler yaratıyor. Burada aldığım kayıtları 10 yıl sonra sıçramayla şimdi e, tekrar e, yapacağım gözlemler sonucu çıkacak verilerle birleştirmek bir kıyaslama değil ama e, onların üst üste bindiği, ekspoz olduğu e, bir e, yeni yaratım bir e, filme dönüşecek bir e, şey oluşacağını. Düşünüyordum sonuçta yani bu başvuru yaparken de şimdi belki de işte bu salgınından geçen salgının da değiştirdiği şeyleri değişimlerini hem mimari hem sosyolojik değişimleri gözlemleyebileceğim bir durum yaratmış olabileceğini düşünüyorum. Sitede ve aslında pek çok diğer e, rezidans ya da misafir, sanatçı, misafirlik ve araştırma programlarının diyelim, e, o dağında iki ana konu var. Bir, sanatçılara ya da davetli kişilere odaklanabilecekleri, çalışabilecekleri bir mekan, imkan, zaman, bağlam yaratmak. Diğeri de e, yine sanatçının ya da bu programa katılan kişinin şimdiye kadar alışkın olduğu, aşina olduğu düzenin dışında, yeni bir yere, bağlama, duruma katılması ve onu keşfetmesi. Bu bir grup da olabilir, bir grubun parçası olmak da olabilir. Bu sitede zar ve senin örneğinde olduğu gibi bayağı e, belki daha önce gitme fırsatı hiç bulmadığı ya da işte 10 yıl önce gittiği başka bir kente gitmek, oradaki başka sanatçılarla da bir araya gelmek, e, orayı tekrar tanımak ya da ilk kez keşfetmek, orada araştırma yapmak gibi. Sitede İnternasyonel Dezar, 1965 yılından beri dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı disiplinlerden, çünkü dans ve müzik odaklı da çok sanatçı orada oluyor görsel sanatlarla birlikte, küratörler de oluyor örneğin, ee, neredeyse aynı anda 350 Kişiye birden farklı sürelerle herkes aynı anda başlamıyor, geliyor gidiyor uzun süreli kanallar, senden daha kısa süreli orada olanlar var. Konaklama ve yaşama atölye imkanı süre, e, sunan bir yapı, bir site o anlamda sanatçı sitesi. E, bünyesinde sergi salonları var, prova mekanları var, konser gösteri alanları var, bir takım teknik atölyeler var. E, aynı zamanda senin de gündeme getirdiğin gibi birbirleriyle insanların tanışması, sanat üzerinden birbirlerine aşina olması için yaptıkları programlar var açık atölye günleri gibi. E, ve pek çok ülkenin de pek çok sanat kurumunda kendi atölyesi var. E, Türkiye'den de daimi tek atölye 2009 yılından beri üzerinde e, Türkiye'de. E, yazan Türkiye Atölyesi. E, sen de buradasın. Aynı zamanda da 3 ay kısa bir süre biliyorum. Bunun e, Temmuz, Eylül e, sonuna kadar sürecek bu periyotta Paris'in hem yazını hem 14 Temmuz'daki milli bayramlarını sonrasında belki Paris'in biraz Parisler tarafından boşaldığı bir dönemi ama Eylül'de de her anlamda yeni sezonun başlangıcını da deneyimleme fırsatın olacak. Yeni sergiler, yeni etkinlikler. Dolayısıyla Paris'i Yeniden tanımak, keşfetmek ya da sitede zarde diğer sanatçılarla diyalog haline geçmekle ilgili düşüncelerin ve planların nedir? Bizi ayrılan son dakikalarda da onu senden dinlemek iyi olur. Ee, benim için de e, korona ile birlikte verilen seyahat kısıtlamaları arasından sonra ilk defa uzunca bir süre olmak üzere e, seyahat etmiş bulunuyorum ve bu tabii ki çok iyi geliyor. E, etkileşimde bulunmak burada e, hem şehirle hem sitenin içinde bulunmak, diğer sanatçılarla etkileşim kurabilmek. Dediğim gibi farklı hallerini ve farklı periyotlarını e, yaşamış e, olacağım aslında buradaki süreç boyunca. Şimdi e, temmuz yani Bu sezonun sergilerinin son demlerine yetişebilmek için Temmuz'un bu süresinde ziyaret edeceğim hem sanatçı atölyeleri hem galeriler hem müzeler gibi yerleri hemen plana alıp bunların işte, haritalar oluşturarak bunların planlamasını yapıyorum. Temmuz biraz daha hem benim açımdan çalışması, belki hava koşullarından dolayı biraz zor olacağını beklediğim bir ay. Çünkü hala hazırda bu sıralarda bile burada hava sıcaklığı kırk dereceyi bulabiliyor. Temmuz ayında çevre ülkelerde ve illerde yapılacak fuarlar ve bir takım sanat etkinlikleri festivaller gibi yerleri ziyaret etmek niyetindeyim. Eylül'de yeni sezonla birlikte Ee, çok daha e, yoğun e, bir çalışma hem kendi çalışmam için hem de buradaki şehir hayatı açısından çok yoğun olacağını bekliyorum. Çok hızlı ve tadında ilerleyen bir süreç var benim için. Ee, burada olmak e, bu kadar aradan sonra ve oradaki iş temposunun ve yoğunluğunun ardından Ee, tamamen e, sanat düşüncesine ve üretimine e, odaklandığım bir alan e, açmış olmak bunun imkanının sunulmuş olması iyi geliyor şu anda bana. Peki çok teşekkürler. Programın da sonuna gelmiş olduk. Büşra Tunç ile birlikteydim bugün Açık Radyo'da hariçten sanat programında. Ben programcınız Çelenk. Büşra ile birlikte buradan duyurmuş olalım. iksv.org web sitesinden siz de site internasyoneldezerra başvurma, başvurmak isteyen bir sanatçıysanız gerekli bilgileri alabilirsiniz. 26 Eylül'e kadar 2023 yılı için başvurmak mümkün. Ee, Büşra çok teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.